Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in yağışlar ve kuraklıkla ilgili soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Eğer 2020 yılının kalan günlerinde yeterli yağış düşmezse 2020 yılı son 5 yılın en kurak yılı olabilir dedi. 2020 yılında en fazla yağış alan illerin Rize, Trabzon, Giresun, Artvin ve Şırnak olduğunu açıklayan Pak Demirli, en az yağış alan illerin ise Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ankara ve Yozgat olduğunu belirtti. Bu arada Sivas'ın Ulaş ilçesinde 8 km uzaklıkta bulunan Yapalı köyüne 2008 yılında inşa edilen Karacalar Barajı iklim krizine bağlı olarak son yıllarda etkisini arttıran kuraklık nedeniyle bu yıl kurma noktasına geldi. Yağışsız geçen 2020 yılının ardından Baraj metrelerce geri çekildi. Barajın yapımı sırasında sular altında kalan köy mezarlığı gün yüzüne çıktı. Baraj yüzeyinde adacıklar oluştu. Dea'nın aktardığına göre yöre halkı barajın metrelerce çekilmesiyle yüzmekten korktukları barajın üzerinde yürümeye başladı. Baraja girenleri uyarmak için konulan tabela ise suyun çekilmesi nedeniyle anlamını yitirdi, ortada kaldı. Aynen bir distopya gibi. Eskişehir'in Mialçek Beylikova, Sivrisar ilçeleri sınırlarında özel bir firmaya ait demir nikel ocağı ile kırma eleme tesisinin kapasite artışı projesine verilen ÇED olumlu kararı bölge halkının açtığı dava sonucunda mahkeme tarafından durduruldu. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi Bakanlığı'nın verdiği kararı hukuka aykırı bularak iptal etti. İptal kararında maden sahasındaki orman alanlarıyla ilgili değerlendirme yapılmaksızın ÇED olumlu kararının alındığına işaret edildi. Böylece proje için hazırlanan ÇED raporunda kesileceği belirtilen 187.225 ağaçta kurtulmuş oldu. İşletilmesi planlanan maden için 3.140 hektarlık alanda ruhsat verilmişti ve ilk etapta 2.132 hektarlık kısımda işletme yapılması. krom ve Manyezid ocağının kapasite artışı öngörülüyordu. Yusuf Yavuz'un haberine göre Çevre Eşeğicilik Bakanlığı söz konusu kapasite artışına Mayıs 2019'da ÇED olumlu kararı vermişti. Genişletilmek istenen bölgenin tarım alanları, meralar ve orman arazilerinden oluştuğunu belirten bölge halkı ise dava açtı. Mahkemeye sunulan dilekçe 2003 yılında alınan 10.000 ton kapasiteli ÇED gerekli değildir kararına dayanılarak bu sefer 1 milyon tonluk üretim yapılmasının planlandığı belirtildi. 10.000 ton nerede? 1 milyon ton nerede? Krom madenin işletilmesinde yılda 1 milyon tona yakın da sülfür bileşikli pasta üretileceği ve bunun da porsuk çayını kirleteceği söylenmişti dava dilekçesinde. Ardıç, meşe, karaçan ve sedir gibi ağaç türlerinin bulunduğu ormanlık alanda yapılacak ağaç katliamına karşın çedri yapımında kesilecek ağaçların 5 katı daha ağaç dikilici öne sürülmüştü. Bölge halkının açtığı iptal davasına göre Eskişehir 1. İdare Mahkemesi Çevre ve Şircilik Bakanlığı'nın Verdiği çet olumlu kararını iptal etti ve mahkemenin iptal kararında proje alanında bulunan orman arazisinin kadastrosunun henüz yapılmadığına da vurgu yapıldı ve bu durumun çet raporu sürecinde dikkate alınmadığı ve hukuka aykırı hale geldiği söylendi. Ekosfer Derneği virüsten kaçarken iklim krizine yakalanmak başlıklı bir rapor yayınladı. Rapor koronavirüs salgında uygulanan sokağa çıkma yasaklarının hava kirliliğine etkisini ortaya koyuyor. Rapor İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Çanakkale'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin trafik kaynaklı hava kirliliğini ölçmek üzere yerleştirdiği hava kalitesi ölçüm istasyonlarının verileri incelenerek hazırlandı. Rapora göre Türkiye'deki 5 kentte hava kirliliğine yol açan PM10 ile NOx yani azot oksit konsantrasyonlarında kapanma dönemlerinde belirgin bir azalma oldu ve hava kalitesi de iyileşti. Türkiye'deki 5 kentte yer alan 12 hava kalitesi ölçüm istasyonunun verilerine göre 2020 yılının Nisan-Mayıs-Haziran aylarındaki aylık ortalama PM10 konsantrasyonu 2019 yılının aynı dönemine göre daha az. Nisan ayında ise en fazla azalma İstanbul'un Mecidiyeköy semtinde %38,36 olarak gerçekleşmiş. Azot, dioksit yani NO2 konsantrasyonuna bakıldığında ise 2019 yılına göre Nisan'da, 10 Haziran'da, 7 Mayıs'ta ise bütün istasyonlarda hava kirliliği azalmış. NOx emisyonları üzerinde yapılan değerlendirmede ise İstanbul, Ankara, Bursa'da hem Nisan hem de Mayıs ayında önemli ölçüde azalma tespit edilmiş ki bu azot oksitler genellikle araba egzozlarına bağlı olarak görülen bir kirletici. Raporun yazarlarından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kayaan Pala İnce partikül maddelerden kaynaklanan kentsel hava kirliliğinin yaklaşık %25'inin trafikten kaynaklandığını dikkat çekti. Hava kirliliğinin yol açtığı sağlık sorunlarına da değinen Pala, motorlu araçlar insan sağlığını etkileyen hava kirli yeticilerinin başlıca kaynakları arasında araç emisyonları astım hastalığı, akciğer kapasitesinde azalma, zatürre, bronşit gibi sağlık sorunlarını tetikleyen duman oluşumuna neden olur birçok bilimsel çalışma. Partikül madde solunmasını astım, kronik bronşit ve kalp krizi gibi önemli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirir dedi. Evet, iklim değişikliği neden olan kirleticiler aynı zamanda sağlığımızı da bozuyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri